Metropolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Hoşgeldiniz. Bugün son olarak bir daha aralardaki hastalıklar hakkında konuşmak zorundayım. Bu galiba dördüncü program ve bu kadar uzun sürmesi gösteriyor ki aralar zaten doğal olarak bir sürü değişik hastalıklar ile boğuşabiliyorlar. Eğer ekosistemimizde onlara dikkat ederek davranmazsak o hastalıklara daha kolay yakınmaları durumu yakınma yaılanmalar durumu oluşuyor Çünkü zayıf düşüyorlar ee... E, yavru hastalıklarda devam ediyorum. E, artık programlarımı podcast'a e, yüklenmeye, e, becermeye başladım. Onun için e, yarın bir gün kendiniz arıcı olduğunuzda, e, bir şüpheniz olduğunda, e, bir hastalık olduğunu e, bunlara da bakabilirsiniz. E, umarım yardımcı olur ama daha çok umuyorum ki lazım olmayacak. E, yavru hastalıklarda e, tulumsu yavru de e, adında e, bir hastalık daha var. Morator attitatulas adında normal mikroskopta bile görülmeyen küçüklükte bir virüs tarafından yayılır. Larvalar hastalanınca siyaha dönüşür. İlk önce kafaları siyahlaşır ve başı hücreden dışa doğru durur. Çıkartıldığında su dolu bir tulum andırılıyor. Bu hastalık da işçi arası ve ...yağmacılığı geçtiği ile sanılıyor. Bir koloni hastalandığında çok zor toplanır ama başka kuvvetli bir koloni ile birleştirmek... ...ve çevresel durumu iyileştirmek onları kurtarabilir. Daha evvel kolonilere birleştirmek ne kadar yararlı bir şey olduğunu söyledim ve daha evvel de anlattım. Ee, sadece hasta olan kovanı kurtarmak yeterli olmayabilir ama hastalığı yayılmaktan korunmak da önemlidir bu hastalıkta. Ve e, hastalığında bir kimyasal ilacı yok. Zaten kimyasal ilaçları ne kadar az kullanabilirsek o kadar iyi. Ee, çürük hastalıklardan başka kireç hastalığı ise akosfara apis. Adlı Abis tabiki ar demek adlı bir fungus fungus yani mantar hastalığından dolayı yavrular mumlaşarak gri ve beyaz renkli olurmuş. Mantar veya küf havasızlık nem ve yetersiz ışıktan dolayı olabilir. Bilhassa baharda kovanı tam güneşin altında ve yerden yukarıya yerleştirmek çok önemli. Yazın sıcaktan korunmak için bir şey düşünebilirsiniz. Ama bu bahardaki e, sıcak ve güneş çok önemlidir. Unutmayın ki arılar kendileri bir ağaç kovuğunu seçerken veya herhangi bir e, tavanız, tavanda bir delik veya başka bir yerde çoğu zaman onu yerden bir iki metre yüksekte yaparlar. İlk baharda yaprak Yokken yetere kadar güneş alıyorlar ve yazın aşırı güneşten korunmak için yapraklardan korunuyorlar. Küf, 15 yıl toprak altında etkin kalabilir ve rüzgarlarla da dağıtılabilir. Profesyonel arıcılar tüm hastalıklara dayanıklı arılar, geliştirme taraftarlar. Amatör arıcı her şeyden evvel kovanlarını olumsuz şartlardan ...uzak tutması ve kuvvetli koloni tutması gerek ve yeter kadar yemek bırakması lazım kışın. Yani bal topladığınızda aç gözlü olmamanız lazım. Eğer herhangi bir şekilde sağlıklı gözüken ama bir türlü gelişmediğini görüyorsanız... ...o zaman onu gene başka bir koloni ile birleştirmek bazen en emniyetli metodu olabilir. Hasta koloniler, kolonilerden sürekli erkek hücreler kesip imha ederseniz... O zaman onlar genetik yapılarını devam edilemeyecekler. Geçen seferde e, bunu e, ile konuşmuştuk. E, erkek hücreleri ortaya koyup onları e, kesmek e, diye bir metot var. Faroayı e, yok etmek için. E, erkek e, feda, erkek arılarımızı feda edebiliriz e, ara sıra. E, bu şekilde bir nevi genetik manipülasyon yaparak bu hastalıklara karşı göreceği dayanıklı arılarınız olur. Bahsettiğim tüm yavru çürüklüğü hastalıklara karşı ilaç olarak burada da Oksit veya tiramisin kullanılıyor ama daha de söylediğim gibi bu malzeme tüm kovana yayılır ve bal mumu da değersiz sayılır. Bayna kalırsa bal içinde hiç iyi bir şey değil. Zaten siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Evet, ergin arıların hastalıklarının en önemlileri ise nosemes, nosema apis ve felç inmedir. İkisi de işçi ve erkek arı tarafından yakalanabilir. Nosema Apis tehlikeli tek hücreli bir mikroorganizmaya bağlı olan dizzanrih bilhassa nemli ve soğukta kalan kovanlara olur kovanlarda olur hele hele yere temas ederse bazen gezerken bilmem hiç. Etrafınızda bakar mısınız ve gözünüze e, iyileşti mi? E, bazı arıcılar e, kovanları yere koyuyorlar. Yani çok az e, bir aralık bırakıyorlar yer ve e, kovan arasında. Oradan e, o kovanın alt tahtası nem e, emebiliyor ve bu e, çok sahatsız bir şey. E, o durumda arılar ısıyı doğru tutmakta zorluk çekiyorlar. Yani kovan soğuk oluyor, onun için hastalık en çok ilkbaharlarda belli oluyor bu dizantri. Ancak ikinci derecede sonbaharda ortaya çıkar. Arılar sonbahar ve kışa doğru dışarıya, dışkıya alamadıkları için çerçevelerde ve peteklerinin üzerine pisliklerini görebilirsiniz. Onlar sarı, küçük, minik minik çizgiler olarak çıkıyor. O anda ilaçla hastalığı yok ederseniz bile hastalığa sebep olan sporlar her zaman kovanda olduğundan eğer nem ve ısı durumu doğru değilse hastalık derhal gene baş gösterecektir. Kesin tanı için arının kafasını çıkartmakla yapabilirsiniz. Evet bu çok vahşi bir metot gibi görüyor ama bunu Ondan o zaman çok %100 emin olabilirsiniz. Çünkü onu yaptığınızda arının bağırsağı da çıkar. Sağlıklı bir arı, midesi saman rengi olması gerek. Nosema'ya yakalanmış bir arının midesi katı, kirli ve beyaz renklidir. Hastalık su ve besin ile yayılıyor. Yayılması için çok az spor lazım. Hastalıktan dolayı gücünü kaybetmiş arılar... Yavrularına bakamadıkları için koloninin nefüsü etkilebiliyor. Kitaplarda diyor ki önemli, önleme ve iyileştirme için sadece verilen şurubun içine antibiyotik olan fumagulin madde kullanılıyor. Ama antibiyotik kullanmak istemiyoruz. Kovanı doğru yerleştirmenin önemini çok iyi anlamak gerek. Tüm ekipman dezenfekte etmek için asetik. Asetit, asit kullanılması gerek. İlkbaharın erken döneminde boş olan kovanın üst bölümüne bu malzemeyi yerleştirip kovanı kapadıktan sonra bir hafta bırakıyorsunuz. Ee, başka etkin ve tercih edilen bir metot koloniyi yeni kuru bir kovana yerleştirmek. Kovanı tam güneşin altında ve yerden uzak koyun. Bunu yerden uzak Yaparsanız zaten kendinizde daha kolay çalışırsınız. Çünkü sürekli çok eğilerek beliniz e, çok e, ağrıyabilir. E, ve tabii ki bu çok tercih edilen bir metot. Yani arılarınıza iyi bakmak, onlara güzel kovan vermek, temiz kovan vermek ve kuru kovan vermek çok çok önemli. Kendileri de e, daha evvel söylediğim gibi ölü kovanlar, e, ölü yerler seçiyorlar eğer e, yabani yerlerde yaşıyorlarsa yani kendileri seçiyorlarsa bir de felç inme hastalığı iki değişik bu başka bir hastalık iki değişik virüs tarafından bulaşır bu hastalığı yakalanmış arılar tüysüz ...parlak ve yağlı gözüküyorlar. Şimdi e, arılar ihtiyarladıkça bilhassa e, e, toplayıcı arılar... ...yani e, etrafta e, gezen arılar... E, ...çok fazla e, çiçeklere dokundukları için vesaire zaten kelleşiyorlar. E, onun için her kel ve tüysüz e, parlak arıyı hasta düşünmeyin. Eğer kanatlar bozuk, karınları şiş ve uçamıyorlarsa... O zaman e, bu felç inme hastalığı yakalanmış olabileceklerini düşünüyorsunuz. Salam olan arılar hasta olanlar kovandan dışarıya atmaya çalışıyorlar. Böyle bir hareket görebilirsiniz bazen uçuş tahtasının üstünde. E, hasta olan arılar 1- iki gün içinde ölüyorlar. Hastalığı yayılması için en kolay e, yayılmaması için en kolay önem önleme. Eski kovanın yerine yeni temiz bir kovana yerleştirin. Eski kovanın birkaç metre önünde eski kovanın tüm çerçeveleri serptiğiniz bir çarşaf üzerinde silkelerek tamamen aralardan edinin. Yani ne yapıyorsunuz? Ee, Olan yer yani eski kovanın yerine tertemiz yeni bir kovan koyuyorsunuz. Çerçeveleri içinden alıyorsunuz. Arılar zaten o çerçevelere yapışık olacak. Çünkü çerçevelerde çalıştıkları için orada kalmak isteyecekler. Üstünde şeyleri de var, yavrular içinde de var. Onun için onları korumak istiyorlar. Daha ileride bir çarşaf e, serdiniz e, çimenlerin üstünde ve o çerçeveleri birer tane alıp böyle üstten ama tabii ki dik tutarak yani e, dikey tutarak ki içinde boş e, hücrelerin içinde e, yumurta olursa onlar düşmesinler yazık olur. Dikey tutarak bunun üstünde çerçevenin üstüne böyle bir vuruş veriyorsunuz. Bir elden tutuyorsunuz, öbür küsüyle böyle silkeliyorsunuz ve bütün arılar düşecekler o e, çarşafın üstünde. E, o zaman hasta olan arıları uçamadıkları için kovana dönemeyecekler ve öbürküler zaten e, dönüyorlar. Silkelemiş, e, silkelediğiniz e, çerçevelere geri koyuyorsunuz ve e, çerçeveleri çıkarttığınız zaman her zaman dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde yani birinci Çerçeve tekrar birinci yere ve birinci yöne doğru koymalısınız. Bu da önemli bir şey. Çünkü e, en ortadaki top şeklinde e, e, daha fazla yavruları olan, e, e, dişi yavruları olan ortada durması gerekiyor. Çünkü sıcak e, tutulması gerekiyor. E, i̇şte bu hasta olan arıları... Uçamadıkları için, kovana dönemeyecekler için hastalık kovandan azalmış olacak ve onu temizlemek kalanlar için zor olmayacak. Evet, bu kadar. Hastalıklar nihayet e, bitti. E, onun için bundan... Sonra düşmanlara başlayacağım madem ki o kadar kötü şeyler konuşuyoruz düşmanlara da konuşalım ama bunu bölelim bir müzik arası verelim. Bu eskiden bütün bu hastalıklardan o kadar çok haberimiz yoktu şimdi hepimiz biraz eski zamanın özlemini çekiyoruz onun için bir eskilere dönelim ve yesterday once more. The Carpenters' den dinle diye düşündüm. When I was young, to the radio Waiting for my favorite songs When they played, I'd sing along It made me smile Those were such happy times, and not so long ago, how I wondered where they'd gone. For. It's yesterday once and more Shoo-be-doo-lang-way shoo doo Looking back on how it was in years gone by And the good times has changed it was songs of love that I would sing to then and I'd memorize each word. like before It's yesterday once more Biraz eskilere özlem duyarak bu şarkıyı düşünmüştüm. Ee, şimdi düşmanlardan bahsedelim. Ee, her hayvanın ve arılarında e, düşmanları var. Ee, arıların yemeklerine veyahut kendilerine göz diken düşmanları var. Ee, tabii birinci düşman insanoğludur aslında. Ancak arıların daha uzun yaşaması onun için daha çıkarlı olduğu için... İnsan bunu doğru yapmaya çalışır diye umuyoruz. Ee, i̇nsanlar neler yanlış yaptıklarını içine girmek istemiyorum. Onun üzerinde daha evvel konuştuk. Daha e, hayvan olan, e, olan e, e, düşmanlardan bahsediyorum. Bahsetmek istiyorum bugün. Kitaplarda bazı karınca türleri ve ayılar arılar için tehlikeli olabildikleri söylüyorlar. Benim bazı kovanlarının ara tahtaları ve kapaklarının arasında karınca yuvaları olduğunu gördüm. Her sene birkaç tane çıkıyor ve orada sıcak oluyor, kuru oluyor. Onun için onlar için güzel, bir de iyi kokuyor tabii. Ee, ama aralar, ara tahtaları propolis ile o kadar iyi kapatıyorlar ki genellikle karıncalar içeriye giremiyorlar. Ee, Ayılarsa İstanbul'a yakın bir problem değil. Belki Anadolu'nun belli bölgelerde bir problem olabilir. Aa evet bir arkadaşım e, Yalova'ya yakın dağlarda arıları var ve oraya ayı geldiğini anlatmıştı bir kere bana. E, ayrıca benim bahçemime e, senede iki kere ilkbaharda ve sonbaharda arı kuşları e, yedi on günlük bir geçiş yapıyorlar. Grup halinde geziyorlar ve evet arı yiyorlar adı üstünde. Gördüğümde onlara ellerimi sallarım ve arılarımı yemeyin diye bağırıyorum ama öbür taraftan da onların da yemek yemelerine ihtiyaçları olduğunu ve çok da güzel kuş oldukları için onları görmekten de çok zevk alıyorum. Onun için çok da üzülmüyorum. Ee, bazen kışın kovana fare girebiliyor. Arılar hep Top halinde kümelidikleri için fareye fark etmiyorlar veya çok soğuk olduğundan gruptan ayrılamıyor olabilirler. Yoksa onu mutlaka so sokarak öldürürlerdi. Ee, yani bu kışın kümeli kümeliyorlar bu e, aralar ve en dıştaki e, e, aralar... 7 dereceye kadar düşebilir oradaki ısıyı. Ve o ısıda zaten uçamıyorlar. 15 e, derecede ancak onların... E, e, Kanatları ve motorları çalışabiliyor. Onun için zaten isteseler ve fark etseler bile gidemezler. Fakat onlar o kadar anayı sıcak tutmakla ve böyle bir dönüş yapmakla meşgullar ki fareye boş veriyorlar diye tahmin ediyorum. Fare kovanın içine yuva yapar ve orada kışın geçmeye çalışır. Ben bir ilkbaharda bir kere yuva kalıntısını buldum. Fare kendisi gitmişti. Petekleri ve çerçeveleri yediği için onları yenilemek lazım. Ayrıca kovanı pisletiyor. O da bir tehlike. Buna karşı kovanın ağzını kışın küçülmekte yarar var. Yani şöyle iki tane e, arı, arının geçebileceği büyüklükte bir delik bırakırsınız o yetiyor e, kışın. Çünkü ayrıca kovanın ağzını küçülmekle arılar kovanı biraz daha olsa daha kolay sıcakta da tutabiliyorlar. Orta Amerika'da arı yiyen bufo marinus diye bir kurbağa türü varmış. Bunu bilgi olarak anlatıyorum. Bir de mum güvesi var. O bizde bol bol var. Benim aracılık yaptığım yerde bayağı çok var. Aslında ara neredeyse güve de orada benim de bazen kovanımı yeteri kadar teftiş yapmadığım için kolonileri kaybedebilirim. Mum güvesinin iki türü varmış. Büyük olan Galeria Melona ve küçük olan Achroia Hrizella. Güveler bilhassa küçük küvet Kuvvetli olmayan veya hasta koloniye girerler ve bilhassa eski yani kararmış petekli çerçevelerin içine giriyorlar. Ee, güvelerin larvaları mum peteği ve polen yiyorlar. Ve o sırada larvaları ve pupalarını öldürüyorlar. Larva olduktan sonra koza yapar yani ...bu artık bizim arı larvamız değil... ...bu bir güve larvası... ...larva olduktan sonra koza yapar... ...ve tüm petekleriniz... ...beyaz koza iplikleri... ...koza ipliklerle dolduruyorlar... ...bunu çıkarttığınızda... ...tanımamak mümkün değil... ...eğer böyle beyaz beyaz iplikler görüyorsunuz... ...o zaman eyvah... ...sizin... E, e, ...güveleriniz olmuştur ve... ...gitmiştir e, koloniniz... ...ancak... Güvenin varlığı bir avantajı da olduğunu düşünülüyor. Amerikan yavru çürüklüğü gibi hastalıklardan sönen kolonilere güveler girip, o kovanın mumu ve başka kalıntıları yedikleri için hastalığı da temizliyorlarmış. Aslında bakarsan doğadaki denge çok hassas olduğunu düşündürüyor. Çünkü bu şekilde hastalığı yaymaktan da kurtarıyor. Kuvvetli koloniler güveleri öldürebiliyorlar boş petekleri kullan, kullan kullanacağınıza beklerken onların içine de giriyorlar yani siz e, kışın bazen e, bal çıkartığınız petekleri geri koymaya bilabilirsiniz e, kovaların iç kovanların içinde onları bir yerde tutmak zorundayısınız ve Güveler karanlık ve soğuk olmayan yerleri seviyorlar. Onun için çerçeveleri mutlaka dışarıda bol ışık alan bir yerde saklamanız lazım. Ah, çok mu az? Fakir kaldı. Ha, okey. Ee, yeter ki üzerlerine çatı gibi bir şey olsun. Islanmasınlar ee, fazla. Güve yumurtası ve larvası kesinlikle donduktan sonra yaşayamaz... Büyük ticari aralık, aralıklarda bazen petekli çerçeveleri buzdolaplarında tutarlarmış. Evet, bitirmek zorundayım. Hepinize yeni yılınız kutlu olsun. Gelecek sefer görüşmek üzere. Ha, propolisprogrami.gmail.com <gülüyor> Unutmayayım söylemeye, belki bir şey söylemek istersiniz. İyi günler. Propolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer